Y yüz yüz tane başka çıkıyor. O gücü nereden alıyor? Neden o 99 tanesi neden merdene geliyor? Sahiste bilmiyorum ama misalim söylüyorum, 99 tanesi nereden meydana geliyor? O topraktan meydana geliyor. Onu kim Biz yiyoruz. Bizi başka yenenler var. <gülüyor> Mazlumatın bereketi. Mausurat dik güçleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Mausuratın eee Evet, Bakın. İyi bereketi Tanrı'nın kuvvetine göredir. Eğer Tanrı bize dibrelenmiş, bakılmış bir bizbisi herke terk etmiş yani bizne terk etmişse o tarla kuvvetlidir, toprak azot alıyor, yiyecekken bir kısmı, yani büyük kısmı o toprağın azotu ile bildiğine geliyor, görülür. Bunu herkes bilir, ekilen buğday vesaire mazlat, topraktan aldığı kendisine mahsus gıda ile yetişir, bunun içindir ki şimdi tarlaları sunu gübreye dökmek, suretiyle onların kuvvetini artırıyorlar. Bir akistarların kuvveti gidiyor. O sayede masturum miktarını çoğaltıyorlar. Aldım masturum da tadı olmuyor. Bu sözün şerhine nihayet yok diyor. yani. Açıklamasına nihayet yok diyor. Hazreti Mehmet'e zaten söylüyor. Bu bayıs uzar gider diyor. Söylemekle bitmez. Ben bunları ondan bir parça olarak söyledim. Hazreti bir şey söyledi. Bütün alemi yiyen ve yenilenen ibaret bir. Bütün alem bir yenme ve yenilme. Toplaktan, ottan, ot bitiyor, ot hayvan yiyor, hayvanı insan yiyor, insanı tekrar toprak yiyor, böyle bir devre alem gidiyor. Bakirlerini ise, geri kalanların ise, Hakk'a müteveccih, Hakk'a yönelmiş, makbul, ilahi olduklarını anla. Yemmeyenlerinde Allah'a yönelmiş, Allah'ın makul yarattıkları neyse, insan hayvan olduğunu onları bil. Mikroplardan başlayıp insanlara kadar yükselen her mevcudun biri yemekte olduklarını anlarsınız. Ee, Tabiat bir devideyim. Hep birbirini yemekte birbirine kuvvet oluyorlar. Nebatat yani bitkiler yerdeki imbat kuvvetiyle imbat ne Hayır çünkü el sivdikte sivdoruz dedi. Ne ne? Hayır iş, şöyle İmbat bitkinin neş, olmasını, gelmesine imbat iniyoruz. İmbat yer. Yani topraktaki kovete yer. Onu Hayvanlar otlar. Hayvanları, insanlar götürür. İnsanları da o. Her şeyi yiyen, her şeyi yiyen toprak eritir. Bilmem bir mezar açtınız mı? Aradan 5-6 sene geçmiş bir mezar açtığınız zaman pekişede kimse bulamazsınız. Kemik. Belki biraz kemik kalır ki. Geri kalanlar gitmiştir. Tabi bunun içini verileri falan saymıyorum. Onların da teklif edilir. Bırakacak mısın kendinize yoksa devam et. içinde veli ki, benim vücudumda hakkın nuru vardır. Sandık vücut onu saklanmıştır. çürütmem der, kalsın. Bazı mezar açtığınız zaman çürüyor, çürüyor. Bazısı der ki, içindeki cevher gittiği zaman sandığı ne değeri var? Şimdi evinize, mücevherlerinize bir, bir, bir sandığa koydunuz. Kırsız geldi, içinden mücevher aldı gitti, sandığın değeri kalmadı. Sandığın değeri, o mücevher sakladığı zamanımız. Değil, ne de ne evet. de vücuddan ruh zaman, hmm. sandığın değeri almadı. Kendini bırak bırakıyor, cüme bırakıyor. Tabi de uyuyorlar, bazen hayırdır. O her sakladı o da kalsın diyor. Peygamber için yaşıyor, çürümüyorlar. Bu bilerek köken şey e, e, kedi bitirir. Bu her nebatat, hayvanat ve insanlara da münhasır değildir. Sadece onlara olmuyor ya. Cemiyette de görülür. Cisimlerde de <gülüyor> cansız dediğimiz aslında camıdırlar. Cansız dediğimiz cisimlerde de görülür. Mesela denizden coşkun dalgalar ile karaları Yer bitirir, her sene karalar denizi yaktırır, toprağı alıp götürür, koylar, körfezler, vücuda getirirler. Karalar, nehirleri, vasıtasıyla getirdikleri kumlar ve taşlarla den denizi doldururlar. Demek dağları, ovaları da nehirler, sularıyor yiyor, burunlar, yarımadalar teşkil ederler. Bu suret alemi, bu görünen alem ve onun sakinleri, onun içindekiler, insan, hayvan neyse, müteferrit, mübeddin gibi çok çeşitliler ve hal değiştirirler. halde hale girerler. İşte denizin kar karaları yemesi gibi. Kara şuradaydı, deniz yedi, götürdü, burada kaldı. Değişmeler. O mana alemi ve sakinleri ise daimi ve ebedidir. Mana alimin sakinleri değişkidirler, yaratıldıkları gibiler. Cananı Mevla'na bir bey evler, bunun etkiliğiyle, bütün alemi yen ve yeni yenidenlerden ibaret bildiği bir. Bir ise hakka mütevessil hakka yönelmiş makbul ilahi olduklarını anla. Ne diyor demişti. Bu beyt ise onu izah ediyor. Evet. Sahay vücutta yani mülk aleminde sahay vücut vücut aleminin var olma alemi Meydana geldiği yer, mülk alemi ve melekut alemleri vardır. Mülk alemi maddi alem, şu gördüğünüz ağaçlar, taşlar, topraklar, denizler. E, melekut alemi de melekler gökyüzü alemleridir. O o, Onlar da parça parça birkaç bölümdür. Biz bizim alemimizdir, mülk bizim alimiz. Menekut, meneklerin bulunduğu alandır. Büyük alemi birbirini yemekte olduğu için münteşir, bitekayer ve bitepetnilidir. Daima e, değişir. Efendim, bitesidir, e, bitepedir, <gülüyor> halen hale, halen hale geçerler. Evet, e, onu diye yani kalıbı bulmam galibiyet efbenimi bütebetim tebliğ eden daima değişen dederes sahibi vücutta vücut sahasında dünya aleminde melekut alemi diyorsa yemek içmek olmadığından onun için yemek ilgili denilecek mevzu bahis Değildi. Ne tarla vardı, ne, ne tarlada pişeceğin buğday, otlak vardı ne de onu yiyen hayvan, hayvanı yiyen insan diyeceğim, melek yoktu. Melekler yemezler, işmezler sadece Allah'a bağlıdırlar, gelen bir emri yerine getirirler, onların vazifesi bu. O halde... Kerim, ebediyen yaşatacak bir ağabey hayat, ağabey hay hayat suyu, kendisine veren kimsedir. Kerim, Allah'ın, e, bu da Allah'ın sıfatıdır. Bu da diyor ki, ebediyen yaşatacak ağabey hayat, yani Allah kerim ebediyeti yaşamak demektir. Ağabey hayat güya içinin kıyamete kadar yaşayacağı bir su'' diye tavir edilir. Köroğlu'nun meşhur atının içtiği su, şimdi hala Köroğlu'nun atını canlı biraz atçılar. ''Köroğlu atı'' diye adlandırırlar. ''Dül dül'' Hazreti Peygamber'e ''Hacı Ageber'' verdi at. Onlar baki, hiç ölmemiş sayılır. Dünya memba zulme'' yani ''Zulme karanlıklar alemi'' içindeymiş, şüphe yok ki bu bir hayaldir. Şarta bu, hayat hayali olduğu gibi, kalpte, şenekler aslında bir gençlik çeşmesi vehmin varmış. O da, o da Roma'da bir çeşme tecessüm etmiş, aç çeşmesi bir şey görünüyor. Da. O da öyle. Kerim olan kimse, bakiye ermiş kimse, bakiyatı usanihat gibidir ki, bu yüzeci afetten, ihtiyarden ve korkudan kurtulmuştur. Bu, bakiyat-ı sahalat da şudur. Bu, bakiyat-ı sahalat, sevabı sürüp giden bakiler, hiç ölmüyor. Bakiyat, yani bakiyete, sevabı daima olanlar. Sahalat da, şeriatın, şeriatın Emrettiği ahlak ve insaniyetçe e, sahibi olmalar Müslüman kadınlar manasında. Yani bunlar e, Hazreti Meryem, Hazreti Fatma gibiler. Buradaki Amelişe'ye göre, tarife göre. Bunlar birçok afetlerden yani ve korkudan kurtulmuşlardı. Ama zamanımızda tabii ki bunlar devam edip gidiyor. Süreyye kefde mal ve evlat dünya hayatının zinatidir. Mal insan mal sahibi olmak ister. Bütün bizim hakkı der. İnsan evlat sahibi olmak herkese <gülüyor> hakkıdır. Bkaya eleşecek sonsuzda eleşecek. Temel hareketi ise Rabbinin nezinde sevaba da mücide. Daha hayır dedi bulmuş dedi. Yani <gülüyor> mağdervet sevgisi bir kenar onlar atıyor. E benim sence evidiyete intikal edecek hareketler yapıyor sana. Bunda geçici. çocuğun olur yaşlığında senin gelip ne kırar? Para verdiye kapanı kırar. Geliyor, oluyoruz faydası yokken amca. <gülüyor> <Dyna> dünya mümkün, <gülüyor> dünya mümkün, faydası yok. Ya bunun yerine ebedi, ebedi intikal edecek haller Kureş Kureyş eşrafı bir de misal veriyor şimdi. Zenginleri ile ve evvel babası olmakla iftihar ediyor. Ne kadar çok çocuğun varsa o zengin ve güçlü atlat ediyor kendilerine. Serveti ve erkek olma, çocuğu olmadığı için resul Ekrem Efendimiz'in taan ediyorlardı. Senin çocuğun yok diyordu işte sana olmayacak falan diyorlardı. Bu ayet nazil olup da sallallahu aleyhi hazretleri tesliye edildi. Yani, teskin edildi. Gönlü alındı. Ve Resulullah'ın kerametleri için bakiyatı saliha tabir edilir. Bu da sadece kadınlara yani şey, burada genel ortam veriliyor. Lügat manası bu. Tabir edilip yani sonsuza erdi Hazreti Peygamber Efendimiz. O saliha kelimelerinin Kureyş eşrafının erkek evlerinden çok hayırlı oldu diyen buydu. Şimdi Hazreti Fatıma gelin. Evet Hazreti Peygamberimiz en küçük kızıdır. Hazreti Fatıma halen dinlerde kafalarında, dinlerde ve Ebedi ermişlerdendir. Ölümsüzlerdendir. Ama o evlatları övünen, o zenginler nerede? Adları görünmüş, unutulmuş. İsimleri de sayılmıyor. Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan Hüseyin gibi itenen çocuğu olmuştu. Ve adı daima şey yani, büyük dünyasında şöhret sahibi olmak devamı değil. Bunu anlat istiyorum. Ulema da, yani alimlerden bazıları da sayat için beş vakit namaz ve subhanallahü velhamdülillah velâ ili allâllâhu vallâh ekber <gülüyor> velâ havle velâ kutu bil-alîm azimden ibaret beş kelimedir ki sevapları İnlilahi'de fakir demişler. Bu bir görüş? Böyle demişler. Fakir, bilmiyorum. Ama bunu sık sık okumakta söylemekte de fayda vardır. Allah'ın birliğini, gücünü, kuvvetini ifade eden bir şey, bir cümledir. Bazıda İlah İlah İlah Allah, hmm. Estağfurullah, Besteallah'u, Vallahi e, Muhammed'in vallahi, e, Besteapiyi, Yevit İstifai ve selamat olma üzere üç kelime olduğunu söylemişlerdir. O da onların fikri. Bunu da söyleyeyim okun güzel şeylerdir. Bazı ise paket istihaden kız çocuklarını olduğunu, hmm. onların iyi tezvişi gibi hareketlerin cehennem ateşe karşı siper olduğunu bildirmişlerdir. Hz. Peygamber kız kız çocuğu taraftarıdır çok sevinmişim. Sahi amellerin şimdi kız çocuğu evde rahmettir der. Hazreti Peygamber bile. Bir kız çocuğu evde rahmet, ikincisi de rahmet, üçüncüsünden sabır ver. Üç tane kız çocuğu böyle geldi mi anne böyle kandırırlar. Aralarında çete okururlar. Bunlar belli. Ama tatlıdır ben. amellerin in ilahiyede sevabının baki olması dolayısıyla Hz. Mevlana kerim olan bir zatı o baki saliyatına benzetiyor. Çünkü onun livecillah livecillah edeceği kerem, atı sevabı da indi bak. Livecillah ee, kaçıncı ee, Allah hayır, hayırlı olmasıdır. Diyeceğler, diyeceğler. Sürkler yanlış diyeceğiz orada konuşuyoruz. Mesela şu tecvizle, tecvizle aslında evlendirmek gider. Başkülük hatta gördüm. E, Evlendirmi tecviz ama başkülük hatta gördüm. E, günahlara cevaz veren yani e, günahlara ak<td>Şimdi şimdi Kemal'in bir şiiri aklıma geldi. Onun günün ömründen Mao şarkı vardı. Onun içine gazel o da. Ders <gülüyor> bu mezbu edebiyat dersi kadar. sabah kadar. ki neydi? Şiir okutursunuz. Sabah 08:00'e yani günahlardan bu şey, şarap var ya, içki, içki ona bir yerde Allah hani günah saymıyor. Tecbis eder diyor. O günah saymıyor ama kimsenin e, müeffaatine, acında dokunmuyor. Allah kendi arasında, Allah o aşkı tecbis ediyor. Yani bir aşk sonucu, ilahi aşka, ilahi aşka kapı açan bir e, Aşka o şarabı kabul ediyor. Tezviz eder. Ya ya keman ederse, inşirah kazet, inşirah gazeteli. Demin söyledim, demiyorum dedim. inşirah sureti, sabah biraz sabah namazında inşirah suretiyle başlar. İnsan rahatlık veren suretir. Rahatlık veren söz. E, Haram olan meyi tecviz eder. Haram olan meyi tecviz hoş görür burada. Onu Yahya Kemal Yavim, Münir Üniversitesi'nde Refi bir şarkısına gazet olarak koymuş. Şarkının adına versakî diyelim başlıyor şarkı. <gülüyor> Tecvizi gibi hareketlerin cehennem odasına karşı siper olduğunda bildiğim, bu da tecviz, şimdi bahsettiğim şeydir. Yani bir dakikada günahkarla bir günah vardır ki işte Allah onu hoş görüyor. Buradaki elde gibi evlenme değil. Bu da e, Latin harflerinin e, Arapça kelimelere tam karşılığını verememesi. Salih amellerin indi ilahide, Allah'ın katında. Sevabının baki olması dolayısıyla Hz. Mevla'na kerim olan bir zatı, o bakiyatı saniyada benzetiyor. Çünkü onun leveçilâh edeceği kerem ve atletin sevabı da indi baki bakidir. Yani çok, çok, bazı günah saydığımız şeylerde eğer bir şek şüphe falan yoksa, ona, ona Allah işte ona da ona ona süre yayını da da böylece zerre varsa kendimin payıysa varsa başkasının derse. Kelam sahipleri yani bu kelimeyi de gidip cami surda burada sokakta da bana sopayla kovarlar. <gülüyor> Bir de yanına gidip denetlemezler. Kelam sahipleri binlerce kişi olsalar yine de bir kişiden fazla değildir. Ve sayı düşünen hayalperverinin zannettikleri gibi değildir. Cenabı Pir bundan sonra yine bağ ve istidada istidat meselesi abdeti diyor ki şimdi de burada kerem sahibi binlerce kişi olsa da bir kişiden fazla. Kerem ehli kerem dedimişe bol Allah'ım yani verme, verme dağıtma vermek. Ama daya vermek yapmak bir.